بيل هو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا سل إماما عاش في العلم دهورا يطلب العلم ببذل حتى ظمت البحور سل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد <تصفيق> <يا أهل تصفيق> واصحابه اجمعين ما بسم فهمين Son derste zahir, hafif meseleler manilerden bahsettik değil mi? Yani daha doğrusu yani Şeyh Alev bin manilerden manilerden bahsetti. O zaman ne yani? Önemli olan ne yani bu hüccet ikamesinde? Yani hüccet ikamesinin sebepleri var olmasıyla hüccet kaim olur. Ta, hüccet kaim olur. Lakin Hüccet kayım olmuş olmasıyla beraber illa da yani o hükmün faile indirgenmesi inzal edilmesi lazım gelmez. Çünkü mani, mani olabilir. Tamam mani <gülüyor> olabilir. Bu maalesef yani birçokların itiye dikkate almadıkları bir mesele. Yani bu çok önemli bir mesele. Tamam yani hüccet, hüccetin kayım olmasını gerektiren aslen sebepler mevcut olabilir. Vardır. Lakin maniler o hükmün, o ferde inzal edilmesini engelleyebilir. Dolayısıyla sen manilere itibar etmeyen, Yani tabi şer'an, muteber mani ise o zaman o maniye itibar etme. Mecburiyetindesin ha. O ne diyor? O hükmü, o fertten veyahut o topluluktan engelliyor mu ne diyor? Ha şimdi tabi ne mesele? Bir o maninin sahih bir mani olması. Tam sahih mani olması. <gülüyor> Eğer mani sahih ise, o zaman yani amel edecektir. Bir. İkinci mesele o maninin pekala mani ile el-ebet mani midir? Hayır, Hayır. Kalkınca kadar. Ha kalkınca kadar. Ona göre maninin yani mani maninin de meseleyle ilişkisi var. Bir yani maninin sahih olması <gülüyor> sayınası sahih, sahih olur. Yani şeriatın ona itibar, itibar, itibar etmesiyle Eğer şeriat onu itibar etmiş ise o zaman o manidir. Evet. Mani olarak işler. Mani olarak işlediği zaman bu ileli ebed mi işleyecektir? Hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. Yani tamam. durumuna göre, mesele ne ise ona göre kalktığı zaman o zaman ne? Hüküm Girengiz, ha, var evet. olacak. Hüküm var olacak yani. Zaten mani o yani. mani Engel araya girmiş. Hiçbir zaman kalkmayacak diye bir şey yok yani. Durumuna göre yani artık mesele ne ise ona göre kalktığı zaman hüküm var olacaktır. Ha şimdi 8. kısım diyor. Bir bölüm okumamıştık. Tam o tekrardan ibaret. Onu ha bilerek atladık. O daha önceki şeyleri şeyh tekrar ediyor. Sekizinci 8. kısım Kitabu't-tefriki beyne'n-naw'i ve'l-ayn ve beyne'l-kavli ve'l-kâil ve'l-fi'li ve'l-fâil. هل هو عام في كل المسائل وفي كل باب، أو خاص في مسائل دون مسائل، وفي باب دون باب؟ عشان <تصفيق> عشان بق هكذا مهم بيه مهم بمثلا نديو كتاب كتاب التفريق بين النوي والعين جنس باء عين يعني فرت وبين القول والقائل Söz ve sözün sahibi, ve fale ve fâil, fiil ve fiilin sahibi. Yani arada bir fark var mı yok mu? Bir. Her e, cins itibariyle kim böyle yaparsa hükmü budur. O zaman o cins ile o cinse dahil olan fert arasında bir fark olur mu olmaz mı? Artı bir fiile meselen şu fiil hükmü şudur. Dolayısıyla o fiilin hükmü bu ise o zaman faile de aynı hükmü alacak mı almayacak mı? Veyahutta söz hükmü budur ve o sözün sahibi de aynı hükmü alacak mı almayacak mı? Burada irtibat ne? Nasıl bir irtibat var? Bir mesele. İkinci, hel amun fi kullil masael ve fi Sonra her mesele ve her yani dinin her meselesinde aynı mıdır? Bütün meseleler yani. Dinin bütün meseleleri aynı mıdır? Yoksa avhasun Fi meselede, duna mesele yoksa bazı meselelerde ve fi babın duna bab, ve öte bazı meseller diye meselelerden farklı mı? İki mesele ha? işleyecek bu, bu e, kitapta bu kısımda. <gülüyor> Bir dinin meseleleri yani, mesela din diyelim, ha bütün dini meseleler, hepsi aynı mıdır? Yoksa aralarında fark var mı? Ve eğer aynı ise ya öte fark var ise o zaman o meselelerde işlenen fiil ve faili, söylenen söz ve sözün sahibi ve o yani o dini meselelerin meseleleri irtikap etmiş olan cins ve o cinsin içerisindeki fert. Bunlar hepsi aynı mıdır? Aynı hükmü alacaklar yoksa aralarında fark olacak mı? Yani bir tafsilat olacak mı olmayacak mı? Ha bu çok muhim. Ha bu birçok yani özellikle şu zamanda birçok iki tarafta da yani iki aşırılıkta hem tefriitte hem ifratta. Ha, ayakların kaydığı bir mesele. Özellikle bu husus. Ha, biz de ne dedik? Yani Bir bu dini meseleleri taksim ederken, yani bunu taksim etmek lazım. Taksim ne? Niçin taksim etmek lazım ki? Yani fehmi kolay olsun. Değil mi? Fehmi kolay olması için taksim edersek şayet dini meseleleri. Yani bir ana başlık atarsak meselü din dini meseleler, dini meseleleri taksim edersek nasıl taksim ederiz? Bir deriz ki, aslı, aslı, aslı. ha, dinin aslı. aslına ta eden meseleler. Hmm. Ha mesela bunada da sigmesele aslıd din, mesele aslıd din. Evet. Ha o zaman mesele aslıd din nedir? Onu açsak, açarsak, yani dinin aslına ta eden meseleler nedir ya? Neyle ile tabir ediyorsun? Yani dinin aslında tabir eden, yani dinin aslında taluk eden meseleler neyle? Yani kelime-i tevhid ile. <gülüyor> tamam. İtkali. Dinin aslı nedir? Kelime-i kelime kelime tevhid'dir. <gülüyor> e, kelime-i tevhid de iki kısım. Birle la ilahe illallah. O nedir? <gülüyor> o, o, yani yani şey olarak başlık olarak tevhidü'l ibade. <gülüyor> Demin la ilahe illallah tevhidü'l ibade diye nasıl <gülüyor> yani kodlayabilirsin? Tevhidü'l ibade başlığı o. Ha peki Muhammedur Resulullah nedir? Tevhidü'r risale. Ha. O zaman bir bir yani aslı din asleni, aslı din dediğin zaman en özet yani tarifiyle nedir bir ibadet tevhidi ve risalet tevhididir. İbadette Allah Subhanahu ve Teala'yı birlemek, risaletle de ne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i birlemek. Tam bu iki şey, iki unsurdan oluşuyor. Dinin aslı. Ha şimdi <gülüyor> dini meseleler dedik. Birinci o dini meselelerin içerisinde bir kısım meseleler var. Onlar nedir? Onlar dinin aslına taluk ediyor. Dinin aslı da nedir? İbadet tevhidi ve risalet tevhidi. Ha. Bu bir. Sonra ikinci bir, ikinci bir alan nedir dini meselelerin içerisinde? Dinde zahir olan. Zahir olan meseleler. Evet zahir olan apaçık beyan edilmiş olan havasın ve avamın deşir, eşit deşir. bildiği meseleler. Bunlar zahir meseleler. Artı üçüncü kısım hafi meseleler. Hafi meseleler, hafi meseleler yani kapalı olan meseleler. Halkın, umumun bilmediği meseleler. Hoca'ya, şeyhe muhtaç oldukları meseleler. Delilleri mahfi olan, hafi olan meseleler. O zaman yani bu üç meselü din o zaman bir meselü asli din iki meselü zahira ve meselü hafiyye. Bu üç kısımda değerlendirelim. O zaman şimdi bu başlığımızı eğer bu üç mesele arz ettiğimiz zaman yani bu tefrik yönünden. O zaman şimdi birinci kısmımız yani bu aslı din meseleleri. <gülüyor> aslı din meseleleri iki kısımdan oluşuyor dedik. Bir ibadet tevhidi ve Risalet risale. risale tevhidi. <gülüyor> o zaman orada yani şey olarak, özet olarak diyebiliriz ki o zaman yani bu din, e, aslın, e, dinin aslı meselelerinde yani tevhidul ibade meselesinde yani şirkul ekber çünkü tevhidin tevhid zatı e, şirkul ekber. Şirkul ekber de ne dedik? Şirkul ekberde fiil ile fail arasında bir fark var mıdır? Yani bir kişi şirk işlediye şirkul ekber işlediği zaman ne olur? İsmi, Ismi alır. alır. muşrik alır, olur. Müşrik olur ve o isme ila, o isme de taalluk eden hükmü alır. alır. İsmi taalluk eden hükmü de alır. Eğer bir kişi şirk konuşursa, şirk ekber konuşursa, o zaman ne? Sönşe Muşrik zaman. olur, Muşrik olur ve o ya yani, ve o yani o isme işte mushrik ismine taluk eden hükmü de alır. Dolayısıyla o zaman ne diye, yani, birinci o zaman ne diyebilirsin? O zaman şey ar yani ekber babında cins ve fert ve ayn arasında yani mesela desen ki kim Allah'tan başkasını ibadet ederse muşriktir. Peki ya şimdi bu cins itibariyle o yani o Allah'tan başkası ibadet edenler cinsi onlar muşriktir. Aynı zamanda her biri muşriktir. Yani o cinsin içerisindeki her bir aynı da muşriktir. O zaman Şirkul Ekber babında bir, Şirkul Ekber babında tefrik yoktur. Tamam. Yani cinsin hükmü aynın hükmüdür. Fiilin hükmü failin hükmüdür. Kavlin hükmü de kailin hükmüdür. Doğrudan. Yani arada bir fark yoktur. Fark sadece nerede gözetilir? <gülüyor> Şirkül Ekber babında. <gülüyor> Yok Şirkül Ekber babında ancak fark nerede gözetilir? Cins ve aynı arasında, fiil fa'il arasında, kavul qaile arasında. Taazip de. Ayıva ta ahkamı. Çünkü tazip ahkamı neye bağlıdır? Ayıva hüccetin ikamesine bağlı. Hüccetin ikam. Osman orada nasıl bir ayrımı gitmen lazım? Eğer hüccet kayma olmuş ise fark. Yok. Yoktur. Hüccet kayma olmamış ise fark vardır. Yani bir kişi Allah'tan başkasına ibadet etmiş ise o kişi o zaman o nedir? Şey. Muşriktir. İsmi, i̇smi alır ve isme taluk eden hükmü şey. de alır. Peki ile tazip? Eğer kendisi hüccet kayma olmuş ise o zaman tazip ahkamını alır. Hüccet kayma olmamışsa almaz. almaz. Ha, o zaman orada bak ayrılıyor. Yani isim ilhakında ve o isme taluk eden hüküm ilhakıya, hükme almakta ayrılmıyor. Lakin tazip ahkamında evet. ayrılıyor. <gülüyor> tamam o zaman bu bir. Yani şirkul ekber babu. Bu birinci kısım. ikinci kısım ne? Tevhid-i Risale. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Risaletinde billemek Yani bir kişi mesela de dediğimiz zaman her kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka Resul'le kabul ederse nedir? moşir kafirdir. Cins itibariyle. Tam, Cins itibariyle moşir kafirdir. Peki la fertleri ayrım var mı? Mesela Musa ül Risaletini tasdik edenler. O bütün o taife. Onlar ne, neydi? Kafir, Kafir evet. bir taife. Peki la fertleri? Allah. Onlar Allah. da Allah. fertleri de evet. Hı -hı. Fertleri de hepsi Muşrik, kafir, o da ise sahabe Rabbilerin hepsini fert fert tekfir etti. Ha, fert fert tekfir ettiler. ha Çünkü burada, yani burada e, bu bahiste neyle aynı yani bir, bir araya giriyor ve hatta onu şey edelim e, sonraya bırakalım. Ondan sonra yani bu yani cins itibariyle cins hangi hükmü alıyorsa fert de aynı hükmü alır. Arada fark yok. Kim derse ki Muhammed mesela kim derse ki falan falan Rasuldür. Mesela bu Edip, neydi ismi? Edip, edip yüksel. yüksel. Edip Yüksel, bu Halid Raşid mi? halip ne bir şeysi var ya, bir e, mürşidi. O diyor, Resuldür. Rasuldür sözü nedir? Küfürdür. Küfürdür. Peki, Edip Yüksel? Kafirdir. Tamam, çünkü bu söz, küfür, söz küfür, sahibi de kafir. Ha, çünkü bu şirk, bu Tevhid-i Risale'yi bozuyor. Yani dinin aslını bozuyor dinin aslını bozuyor. <gülüyor> o da kafirdir. Yani hükmü yani şey olarak da yani şahıs olarak da o sözün hükmünü şahıs olarak da kailde alıyor. Fiili olarak yani mesela falan <gülüyor> mesela bu şey var. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Çok böyleleri var da yani kimisi mesela vahiy aldığını şey diyor. İddia ediyor. Hatta ahkam babında. Yani sadece böyle itikat mevzularında veyahut da böyle tergib meselelerinde tamam mı? Rakaik meselelerinde değil. Ahkam babında da vahiy alan, aldıklarını iddia edenler var. Yani şunu haram kılıyorlar, bunu helal kılıyorlar. Bu zamanında evet Muhammed Resul'e öyle diyor. Muhammed Resul'e aleyhisselatü vesselama bu haram kılınmış helal kılınmış ama bana gelen vahiyde bu haram kılınmıştır veyahut işte helal kılınmıştır. Şimdi bu söz nedir? Küfür. Küfürdür. Peki ya sahibi kafirdir. Sözü sahibi de kafirdir. Ha ne diyoruz yani? O zaman cins ve aynı arasında ayrım gözetmiyoruz. Kavl ve kâil ve fil ve fail arasında ayrım gözetmiyoruz. Peki de tazib ahkamında? mesela yani. şimdi edip yüksel mesela. Edip yüksel kafirdir. Bunda şüphe eden kafir yani. Onu açık söyleyelim. Edip yükselinin küfründe şüphe eden kafir olur. Yani eğer o kafir olmayacaksa o zaman kim kafir olacak? <gülüyor> Şimdi o kafir pekala onu öldürmek mesela. Onu öldürmek veyahut ona tazip yani. Ha. Tazip ahkamı neye bağlıdır? Hücret ikamesine. Hücret ikamesi. Yani hücret ka kayma olmuş mu olmamış mı? Hücret kayma olmuşsa o zaman o söylediği söz ile o söze taluk eden tazip hükmü arasında ayrım. Gözetilmez. Hı hı. Ama eğer hüccet kayım olmamışsa o zaman aynı ayrım gibi. gözetilir. O zaman ayrım gözetilir. Ha pekile burada yani hüccet ikamesi babında, tazib ahkamında hüccet neyle kayım oluyor aynı zahir meselelerde hüccetin, hüccetin neyle kayım ol, nasıl kayım oluyor orada da aynı kayım oluyor tamam yani kafanız karışmasın yani zahir meselelerde neyle hüccet kayım oluyorsa işte bu şirkul ekber. Veyahut da bu işte Tevhid-i babında da aynı e, ha, aynı şekilde hüccet kaym oluyor. Aynı sebeplerle veyahut da hücret ikamesini aynı maniler def ediyor. Hmm. Tamam yani aynı zahir meseleler gibi. <gülüyor> o zaman bu birinci kısım bak. Yani birinci kısım ne? Yani aslı e, dinin aslı meseleleri. Mesele o aslı din. Burada o zaman umumen ne diyorsun? Ne diyorsun? meselü asri dinde tefrik umumen yoktur. Tazip ahkamı <gülüyor> noktasında var mı? <gülüyor> orada vardır. Tam orada vardır. Ve nasıl ayrıca diyorsun, hüccet kayma olmuş ise o zaman <gülüyor> ayrılmaz. Ama hüccet kayma olmamışsa o zaman Hayır. ayrım yapılır. Ha bu bir kısım. İkinci kısım onun zıttı. Yani bu bu, bu kısmın zıttı, ne mana zıttı? Yani bizim bağlamda, yani tefrik bağımından zıttı nedir? Meselilerin <gülüyor> mesel mesel tamlısı hafiyye. Ha. Tam zıttı, hafiyye, ha, hafiyy meseleler. Mesel-i Mesel-i de nedir? Asıl olan tefrik Var. vardır. Var. Asıl olan tefrik vardır. Yani mesel-i de her yönüyle ne? Daima cins ve aynı arasında ve söz, ve söz sahibi ve fiil, fiil sahibi arasında ayrım vardır. Yani dersin ki mesela kim Kur'an mahluktur derse nedir? Kafir Kafirdir. Peki öyle, her biri fertfer kafir midir? Hayır. hayır. hayır. Nere, neler olması lazım? Şartlar, Şartlar hayır, oluşması lazım, maniler kalkması lazım. Yani hüccet kayma olması lazım. Hüccet ikame edilirse o zaman fertte o hükmü hayır. alabilir. Ama hüccet, hüccet kayma olmadığı sürece o hükmü Olmaz. almaz. Hakkında sabit olan hüküm ne dersin? Tamam, ha istisna verersin. Tamam yani o kişi mesela Kur'an mahluktur diyen birisi Müslüman, İş, Hakkında İslam'ı sabit. O zaman o nedir? Müslüman. Müslümandır ha, Müslümandır. Ta ki onun onun e, o hüccet kayma olunca. Peki bu mesela hafif mesle, hüccet ikamesi nedir? O zaman tarif tarif. Yani. tarif. <gülüyor> yani ona o yaptığı amelin <gülüyor> şirk ve küfür olduğu ona tarif edilmesi lazım ve o bu konuda artık <gülüyor> ha, artık muanit yahut da yani muanit yahut da muanit benzeri bir hale geldiği zaman o zaman hüccet kaym olmuş olur üzerinde. Tamam. Ha şimdi bu kim böyle böyle derse mesela falan falan mesela diyor ki Allah ahireti görülmez. Bu nedir? Bu söz. Hı? Allah ahirete görülmez. Bu, hafî mesele, hafî. Tamam. Bu hükme nedir bu söz? Hükürcü. Küfürdür. Evet. Peki yani, söyleyen kafir olur mu Aynı doğrudan? Hayır olmaz. Bak ayrım yapıyorsun. Aynı. Evet söz küfürdür. Lakin sözü söyleyen doğrudan Aynı. Kafir, Aynı. kafir değildir. Aynı. Çünkü maniler var. Aynı. Nedir mesela manisi? Aynı. Yani Aynı. taklit Aynı. etmiş olabilir. Veyahut yani taklit ne? Cahil yani. Aynı. Tevil etmiş olabilir. Aynı. Aynı. Veyahut da yani o Hadisler ona Ulaşma. ulaşmamış olabilir. Veyahut da ulaşmış ama onun indine sabit olmayan yollarla ulaşmış olabilir. Veyahut da ulaşmış ama hadisin delaletini Aynen. fehmetmemiş olabilir. Veyahut da içinde bulunduğu yani o bidat fırkanın benimsediği o usulden ötürü o hadisin metnini yanlış yanlış anlamıştır kendi usulüne göre yani bunlar hepsi maniler ha bu maniler il el ebet devam etmez deminden dediğim gibi <gülüyor> değil mi yani. Tarif içerisinde san o şüpheyi İlginç. izah etmen lazım ha izahl olmuş ise şüphe o zaman artık ha mani kalkmıştır Dolayısıyla yani o zaman ne söz küfürdür lakin sözün her yani o sözün her söyleyen herkes kafir olmaz <gülüyor> ve alta fiili olarak mesela ne yapıyor? Hı? Yok. Yani bidat fırkaları tam yani bidat fırkaların içerisinde e, bütün bu bidatlar abi bütün bu yani bidat fırkaların edindikleri e, bidatlar bunlar hepsine hafi meseleler. Hafi yani iştihada açık olan meseleler. İştihada açık. Yani bunu şaribu meseleleri iştihada açmış. İştihada ne manada açmış? Yani açık ve net Aslında, beyan nasıl? etmemiş. Ha, açık ve net beyan etmediği için ulema bu hususlarda ihtilafa düşmüşler. Hakkı isabet etmek için. Ha, kimisi bu konularda işte bidata sapmış. Bidatlara sapmışlar ve o meseleler de yani delilleri mahfi olduğu için e, bu konuda yani maniler kabul edilmiş. Dolayısıyla o zaman yani el-muhim hafi meselelerde ne dersin? Burada bahsettiği ne ve ayn arasında kavlu kail arasında ve fel ve fel arasında ne dersin? Tefrik ayrımı gözetirsin. Yani manilerin varlığına, yokluğuna bakman lazım. O zaman bunlar iki. Kaldı bir mesele o da nedir? Zahir. Zahir Zahir mesele. Mesela zahir. Zahir meselelerde de nasıl ee, şey tafsil var nasıl bir tafsil var <gülüyor> zahir mi yani dediğin zaman e, mesela yani bizim ve selefin mezhebine göre kim namazı terk ederse kafir pekile peki her o zümrenin o cinsin içerisinde namazı terk eden cinsin içerisinde her terk eden aynen yani aynı aynı kafir midir? Hı. Hı. Zorunlu değil. Ne, ne zaman kafir olur eğer? Hüccet-i kafir Hüccet-i hüccet olmuşsa o zaman evet kafir. Ama hüccet kaym değilse? O zaman Değildir. Mesela? Mesela? Hüccetin mı hocam? Yok hüccetin kayma olmadı yani namazı terk ediyor ama tekfir etmiyoruz. Hı. Ne zaman mesela? İşte öyle mesela. Çocuk mübaliyeti ya. yaşıyorsa. Ha yani ilme ulaşma imkanı yok ise yeni İslam'a girmiş ise. İslam'a Veyahut da ha, kafirlerin arasında Ha kafirlerin arasında yaşıyor. Ve yani bunun hükmünü bilmiyor. Veyahut da mesela Veyahut da yani bir bir beldede eee hakka ulaşma imkanı yok hakikaten ne manada yani ilim var lakin mesela mesela Türkiye'de olduğu gibi Türkiye Hanefi bir topluluk. Ve Hanefi toplumun içerisinde namazın terki küfür, küfür kabul edilmiyor. Evet. Dolayısıyla o küfür, namazın küfür olduğu ilmine ulaşma ihtimali yok, imkanı yok. Onun lehine mani olarak kabul edilir mi bu hal? Edilir. <gülüyor> edilir. Hani o da yine cehalet babına girer. Yani o zaman burada e, zahir meselelerde o zaman ne? Eğer hüccet kayma olmuş ise o zaman ayrım yapılmaz. yapılmaz. Ama hüccet hücret kayım olmamışsa o zaman ayrım, ayrım yapılır. Ve bu hüccet yani bu maniler hepsi bütün bu üç kısımda aynıdır. Aynıdır ha. Bütün maniler aslında üç kısımda aynıdır. Ha. Sadece ne? Bir kısımda bir mani, diğer kısımlarda işlemeyen bir mani var. O hangi manidir? Ha, Ayyvah. Hafif meselelerde, işte. meselelerde tam iştihat. Tam. O da ne iştihat? Yani sen Hakka ulaşmak için isabet etmek için çaba sarf ettin ama hakkı isabet etmedin. Hafif meselelerde bu nedir o mazerettir. Ama zahir. ha dinin yani din asli meselelerinde zahir. veyahut da zahir meselelerde bu değil, değildir ha. Değil. Mazeret değil mani değildir. Ha <gülüyor> bununla beraber dedik. Yani insandan insana değişken olan maniler de olabilir ha. Dolayısıyla bu maniler bahsi. Evet yani ana maniler vardır. İşte ulemanın çok zikrettiği ikrah manisi, işte cehalet, tevil, hata. Bu dört maniyi çok zikrederler. Evet bunlar yani manilerin analarıdır. Ama bu deme, şu maniye gelmiyor. Bunun dışında maniler yok. Ha, başka maniler de olabilir. Hatta bazı mani, bir mani vardır sadece bir fertte geçerlidir. başka kimse de geçerli değildir. Veyahut da mani vardır o kişi de geçerlidir. Yani o çok insanları geç ama o keşide geçerli değildir. Olabilir ha. Yani dolayısıyla o yani onun maniler bahsi. Yani o da ince bir bahis. Tam o zaman genel itibarıyla yani burada o meseleleri bir ayırmamız lazım. Tam bu muhim. Ve işte görüyorsunuz siz de görüyorsunuz yani insanların sapmalarının <gülüyor> en büyük sebebi eşyada Tebe tebeize gitmemeleri. Tam eşyada tebeize gitmemeleri. Bu yani esasi bir hata ve selefin menhecinde esasi bir bir esleyen yani bir, bir husus. Eşya kısım kısımdır yani. Ha, bu mesele de böyle. Ya meseleleri önce bir ayırman lazım. Çünkü her mesele aynı değil. O zaman hani o din dediğimiz zaman o dini mesele hepsi aynı mı? Değil. O dine yani dini meseleleri <gülüyor> Ayrı ayrı bir bir kısım meseleler var. O meseleler dinin aslına taluk ediyor. Ne demek? Yani eğer o mesele var ise senin dinin aslı vardır. O mesele yoksa dinin aslı yoktur. O zaman bu işin temeli. <gülüyor> ha bunun üzerine bina eden bir kısım var. O da nedir? Zahir meseleler. Yani bunun üzerine bina ediyor ne manadır? Çünkü Allah subhanahu ve teala onları apaçık beyan etmiş. Niye apaçık beyan etmiş? Ki onlar sende mevcut olsun diye. Hiçbir suretten yani ihtimalli veyahut da ihtilaflı ha, senin iştihadına bırakılmış olan meseleler değil bunlar. Allah subhanahu ve teala niye bunları senin iştihadına bırakmamış? Çünkü onları senden onun murat ettiği gibi ha, senden talep ettiği için. Çünkü onlarda senin için vazgeçilmez bir maslahat var. Allah Subhanahu ve Teala namaz ahkamını, oruç ahkamını, zekat ahkamını vesaire ha, haramlar işte domuzu, kanı, zinayı, yalanı, gıybeti, iftirayı vesaire ve bunlar içtihatı mı açmış? Hayır. Z şeyi, faizi içtihatı açılmış meseleler değil yani asli itibarıyla. Ha bunun teferruatı evet içtihatı açılmış mesele. ama aslı yani aslı nedir? Sabit. Allah Subhanallah bizzat kendisi ya bizzat kendisi Kur'an'da apaçık beyan etmiş veyahut da Resul Aleyhisselatü'nün diliyle apaçık beyan etmiş. Çünkü onların o şekilde senin yani senin tarafından işlenilmesini uygulanmasını murad ediyor Allah Azze ve Celle Niye öyle murad ediyor? Çünkü onları o şekilde işletmen senin için vazgeçilmez bir maslahat. Ha bun, o zaman bunlar yani zahir meselesi. Bir de bunun üzerine bir de hafif meseleler var. Hafif meseleleri Allah subhanahu ve teala iştihadı açmış. Yani apaçık beyan etmemiş. <gülüyor> bunlar da tabi hikmetleri çok fazladır. Allah subhanahu ve teala'nın hikmetleri çok fazladır. Ama bu meselelerde en büyük hikmet şüphesiz nedir seni? imtihan etmesi. İmtihan etmesi. O zaman meseleler hepsi bir değil. O bir Son ikinci meselede pekele o meseleleri uygulayanlar, o meseleleri yaşayanlar yani. Asıl mesele o yani, asıl konu o. İş sadece o dini meseleler değil ki. Çünkü dini meselelerine, onları yani dini taluk ettikleri bir mahal var. O dini taluk ettikleri mahal nedir? Mükellef hocam. Evet mükellef, insan. O insan ha, mesele o yani, insan. Pekala, o insan yani o hükümlerin, o meselelerin taluk ettiği o mükellef olan insan, o aynı mı? Tek tip mi? Hayır, Hayır. Hayır. o da tek tip değil ha, o da tek tip değil. O da işte farklı farklı. Farklı farklı. Hücret kaym olmuş mu? Olmamış mı? Veya da o mesele hüccete muhtaç mı değil mi? Değil mi? Şirk meselesi, tevhit meselesi hüccete muhtaç mı? Değil. Ama tazip açısından hüccete muhtaç mı? Evet. Zahir meselesi, zahir meseleler o insanın kendisine hüccetin ulaşmış olmasına muhtaç mı değil mi? Muhtaç mı değil mi? Ta, zahir meselelerde hüccetin kendisine ulaşmış olmasına muhtaç mı değil mi insan? Kaym olmasına muhtaç. Evet yani. Evet. Kendisine hüccetin kaym ol olmayışı elbette fark arz ediyor. Hafif meselelerde daha evlasıyla. Evlasıyla. O zaman her insan da aynı değil. Yani meseleler aynı değil. insanlar da aynı değil. <gülüyor> tamam. Bab yani şey bu. Bu kısımın konusu bu. Şimdi diyor ki bab ve dedik bab yani böyle şey ettiği zaman Şeyh Al-Muhudayr ne yani bir mukaddim ya, bir takdim. لأني وفي حديث وفد بين المنتفق وبين من المنتفق هيتين قال لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم سجى بين المنتفق تنسج جدياً ما أتيت عليه من قبر قرشين وعامري مشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار Rawu Abdullah ibn Ahmed ibn Abu Asim wa jam'un dhakaru ibn al-Qayyim rahimahu fi al-Ma'ad wa qala bu birinci hadis getirdi. Yani şimdi ne diyor? Şeyh el Khudayr? yani burada attığı başlığı delilendiriyor. Ve birinci delili bu benim muntafik Heyeti. Resulullah s.a. ona ne diyor? Yani şey nerede? Şahit nerede? Ma اَتَيْتَ عَلَيْهِ min قَبْرٍ قُرَشِيِّنْ اَوْ اَعْمَرِيِّنْ مُشْرِكٍ diyor. Ne diyor? Muşrik diyor. İsmi ne diyor? Resulullah s.a. Veriyor. veriyor. Halbuki bunlar ne? Yani bunlar ha, Risalet öncesi yaşamış olan kimseler bunlara bak Muşrik ismini veriyor. Peki hele bunlar muayyen mi? Yoksa yani kim oldukları malum olmayan a, ya cins mi yani cins mi yoksa ayın mı mu, muayyen mi bunlar? Hı? Haram gibi yani bu Kuraysh'ler ve amiriler. Tamam yani o cins yani Allah'a ortak koşanlar içerisinde bunlar. Ama muayyen. Yani Kuraysh'ler ve amiriler. Muayyen. Ve o muayyenlere, bak şimdi cins ve ayin arasında bir fark gözetmiyor. Fiil ve fail arasında gözetiyor mu? Kavlu ve kail arasında gözetmiyor. Muşrik diyor yani. Ma eteyte aleyhi min kabrin kureşiyin ve amiriyin muşrikin. Fekul arseleni ileyke. Orada da yine ta'yin var. Yani o kabrin başına dur, geç, geç diyor kabrin başına dur ve de ki beni sana, sana bak. Yani kabir, kabir deyatına sana Muhammed gönderdi. فَقُلْ اَرْسَنَيْا اِلَيْكَ مُحَمَّدُونَ فَاُبَشْرُكَ بِمَيَسُوكَ تُجَرُّ عَلَى وَجْحِكَ وَبَطْنِكَ فِي الْنَارِ Bu da ne? Tazip. Bu da tazip. Bak bu da tazip. Yani ahirette azabı da müjdeliyor ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir, yani bir yani bizim ba kitapla şeysi, alakası, bir Ayva yani. Şirk işlediğinden ötürü bu şahıslar ne diyorlar? isme alıyorlar. Sonra isme taalluk eden hükmü de alıyorlar. Artı tazibi de alıyorlar. Niye tazibi alıyor, tazip ahkamı işlediyor? Ayva çünkü aralarında hanifler vardı. O hanifler onlar üzerine hüceti kaim kıldı. Hücreti kaim kıldığına ötürü azabı da hak etmiş oluyorlar. Ve hadis yani sahih İbn-i Qaym'de Rahimullah <gülüyor> sıhhatını Zad-ül ispat ediyor. Bu birinci e, şeysi Yani bu bizim o zaman ne? Şimdi yaptığımız taksimatta yani asr din. Asr-ı din o zaman fark yok. <gülüyor> Ve burada hatta hüccet kayma olduğu için Hanifler vesilesiyle tazim ha, ahkamı an. da evet, işletiliyor. وَاَنْ اَنَسٍ رَضُ الْاَنْهُ اَنَّ قال يا رسول الله اين biri bu bu da sahih hadis İmam Müslim'in bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi babası hakkında sor, soruyor, sual ediyor. "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي O da ona diyor ki ateştedir. "فَلَمَّا قَفَّ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ Müslim. O dönüp gittiğinde yani onu tekrar çağırıyor ve diyor ki senin baban ve benim baban ateştedir. O zaman şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor burada? Kendi babası için ve o şahsın babası için neye şahitlik ediyor? Ateşte olduklarına. olduklarına yani tazip ahkamı üzerlerine yani düşmüş olduğuna şahitlik ediyor. Halbuki babası kesin Bilset'ten önce vefat etti Abdullah. Değil mi? Hed, henüz onun da küçük çocuk iken vefat etti <gülüyor> bununla beraber onun cehennemde olduğuna şahitlik ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin? çünkü şey ne yapmıştı Abdullah babası? Allah'a şirk. Allah şirk koşuyordu artı yani o şirk koşunun ötürü müşrik idi ya ve müşrik idi pekala onu kafir yapan ne? yani cehennem azabına açan ne? hanefilerin varlığı yani Hanifler ile o Kureyş toplumunda, Mekke toplumunda hüccetin Kaem olmuş olduğundan ötürü o topluluk aynı zamanda hani kafirdi, yani cehennem azamını hak etti. Aynısı işte o kişinin sual ettiği babası için de geçerli. Müslim. muslim. وَاَنِ الْبَرَاءِ اَنَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰلٰهِ سَلَّمْ اَقَدَ لَهُ رَعَيَةً وَبَعَثَهُ إِلَى و باعه رجل النكح رواه والنسائي والبيهقي وابن في yine sahibi kıssa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi babasının ha eşini nikahlamış olan ve bunu ilan etmiş olan bunu izah etmiş olan bir kişiye gönderiyor ve neyle nasıl gönder? Hangi emirle gönderiyor? şahitlerde nerede? Nerede onun başını vur ve malını, malını al. O zaman şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve onun üzerinde ne uyguluyor? Tazib, tazib, tazib hakimi uyguluyor. Ha, tazib hakimi. Bu ne demek olur Demek ki bu şahzı üzerinde hüccet kaym oldu. Nasıl hüccet kaym oldu? Çünkü bilmiyordum. Bilmiyordum. ayva çünkü Müslümanlar arasında yaşayan bir kişiydi. Çünkü bu mesele nasıl bir zah mesele? Zahir. Zahir. zahir mesele. Yani babanın eşi <gülüyor> haram olduğu zahir bir mesele. Ve zahir meseleler hüccet neyle kaym oluyor? İlme ulaşma. Yani. yani Müslümanlar arasında yaşama. Dolayısıyla hüccet kaim olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da doğrudan ne diyor? Ona onu öldürmeye, malını almaya gönderiyor. <gülüyor> ve ofisireti zamanı Bekir'in Sonra bu ikinci, üçüncü deliline Siyer'den murtetlerin kıssası Ebu Bekir'in zamanında. Yani murtet diye yani irtidat ettikleri zaman. O irtidat edenler iki kısım üzere irtidat etmişlerdi. Bir kısım veyahut da üç kısım üzere irtidat edenler var. Bir kısım nasıl irtidat etti o zaman? Zekhizlik Zekhizlik Zekhizlik Zekhizlik Zekhizlik. Zekhizlik. Zekhizlik fa dolayı <gülüyor> yani zekatı vermeyi <gülüyor> vermekten imtina ettiler. Bu bir fırka. İkinci bir fırka ayva Musa iletu kezzab gibi yalancı peygamberlerin risaletlerini ikrar ettiler ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul kabul ettiler. <gülüyor> Bu surette ertidat <gülüyor> ettiler. Bir de üçüncü bir kısım. Evet, tamamıyla İslam'dan ihraç çıktılar. Tekrar kendi everki şirklerine geri döndüler. Şirklerine geri döndüler. O zaman nasıl bu bütün yani bu üç fırkaya karşı da sahabenin şeysi neydi? Savaşıyorlardı. Evet, ama ne üzere savaşıyorlardı? İrtidad üzere savaşıyorlardı. İrtidad üzere savaşmalarının delili de ne? Hani bu ihtila yani ulema bunu şey tartışıyor, tartışıyor kimisi diyor ki yani bu yani onlar bu konuda ayrıma gidiyorlardı vesaire ama sahabe bütün yani bu üç fırkaya da irtidat üzere savaşıyordu. Delil de nedir? Çünkü hepsinin mallarını, ganimet almışlardır ve kadınlarını ve çocuklarını da esir almışlardır. Esir almışlardır. ha. Dolayısıyla ne diyorlardı? Onları yani tekfir etmişlerdi. Tekfire riddet üzere savaşıyorlardı. Peki şimdi ama tabii hepsi ayrı bak. Yani bizim babımız dahilinde. Şimdi o birinci fırka, yani birinci kısım dinden umumen çıkmış şirk geri dönmüş olanlar. Bunlar bizim şimdi babımızda hangi aslı dini. Ha bu aslı dini bozmuşlar. Aslı dini bozdukları için ha bunlar murt etti. Doza hüccet üzerlerine kaim savaşmışlardır. Yani tekfir etmişler. Sonra ikinci fırka Vesalet-i Aliye'ni Risale bozmuşlardır. Risalet-i bozmuşlardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber başka bir şahsı da resul olarak ikrar etmişlerdir ve bu ne hüccet kayim üzerine hüccet kayim miydi evet de çünkü Müslüman arasında yaşıyorlardı <gülüyor> ilme ulaşma imkanı vardı hamokala dolayısıyla tekfir etmişlerdir Üçüncü fırka pekala zekattan imti zekatı vermekten imtina edenler zahir, mesele. zahir bir mesele hüccet kayim miydi evet. kayim de Müslüman arasında yaşıyorlardı İlme ulaşma imkanları vardı, işte sahabe vardı, ilim ehli vardı vesaire vesaire. Yücret kaimdi, dolayısıyla ne ettiler, Tekfir ettiler. Tamam o zaman burada da şu önem, bunu iyi anlamanız lazım. Yani, mani yoktu. Tamam yani, tekfire gitmeye mani Yok. yoktu. Tekfire, tekfire, e, tekfire mani olsa, o zaman tekfire gitmek caiz olmaz. Evet. Dolayısıyla bunu yani Kur'an mahiyetinin bütün bu meselede iş nerede bitiyor? Yani nerede düğümleniyor? ve nerede özetleyebilirsin? Manilerin varlığı yoktur. Yani mani sahih mi? Değil mi? Bir mesele. Eğer mani sahih ise Geçin. sabit ise o zaman ne? O zaman fiil ile fail arasında kavl ile kail arasında cins ve ayn arasında ne lazım? Ayrıma gitmen lazım. Ama eğer Sahih değil ise, yani şer'an muteber değilse o zaman zaten ona itibar edilmez. Birinci mesele. İkinci mesele <gülüyor> o mani kalkmasıyla beraber ne eder? Hüküm. Hüküm var olur. O zaman yani o ayrım kalkar. Evet o mani, o sahih mani ayrım gerektirdi. Lakin o maninin kalkmasıyla yani o şüphenin zahir olmasıyla veyahut da işte o yani halin giderilmesiyle mesela İslam'a yeni girmiş veyahut da Müslüman'dan uzak bir yerde yaşıyor. O halin kalkmasıyla ne eder? O tefrikte kalkar. Tefrik kalkar. Yani o artık fiile ile fail ve söz ve kail yani birleşir. ve قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه في رساله له بعد ذكر من كفر السلف قال واذكر كلامه في الاقناع وشرحه اي منصور الله yani burada Muhammed Abdul Wahhab rahimeullah bir risalesinde بعد ذكر من كفر ettiklerini sonra diyor ki و اذكر كلامه انك كلام منسول sözünü nerede fil ikna ve şerhi ikna asen kimin Cahvinin onun şerhi var buhu şerhi ikna şerhi fırda Hanbeli fıkhında biliyorsunuz Hanbeli fıkhının önemli kitaplarından فالردة كيف ذكروا أنواع كثيرة موجودة كمبو كمن سوزو؟ بوهوتين سوزو ثم قال منصور وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من أقاعد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية هذا لفظه بحروفه أبو إمام محمد عبد الوهاب بن سوزو هذا لفظه بحروفه ثم ذكر قتل الواحد منهم وَحُكْمَ مَالِهِ هَلْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ هَا اُولَٰئِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ اِلَى زَمَنِي مَنْصُورِ اِنَّ هَا اُولَى يَكْفُرُ اَنْوَٰئُهُمْ لَا اَعْيَانُهُمْ Şahit burada yani sözünden. Yani burada buhuti رَحِيمُ bazı fırkaları zikrediyor. Tekfir ettiği yani riddet fırkalarını zikrediyor. Diyor bu yani bu fırkalar umumen bütün İslam ümmeti için büyük bir belâ bi musibet ve e, tevhid ehlinin akidelerini ifsad etmişlerdir diyor. Sonra da İmam Muhammed Abdülhab diyor ki Rahimullah Peki hel قال واحد min herhangi birisi ile zamanı Mansur yani sahabeden ta Buhuti'nin rahimeullah'ın vaktine kadar inne haula'i yekfuru anwa'uhum la'yanu ayanuhum Bunların cins itibariyle bunlar kafir olur ama ferfer kafir olmazlar. Kim demiştir böyle bir şey diyor. Ve tevaifu leti zekaraha hiye ehlül ittihat ve ehlül hulul ve gulatü sufiyye ve rafidatu ve karamitatu ve Bu beş fırka. Altı fırka. Ehlül ittihat ittihatçılar ve ehlül hulul hululcular gulatü sufiyye yani ittihacılan hululcular yani şeye bu e, evliyaya ibadet edenler ve râfidatu râfiziler aynı şekilde onlar da yani kendi veli kabul ettiklerini ibadet edenler ve'l-karâmetatu ve'l-bâtiniyye bâtini fırkalar bunları yani buhuti rahimullah misalendir, misal olarak getiriyor ve bunlar diyor tekfir edilmiştir yani burada şey nerede? İmam Muhammed bin Abdülrahab'ın den murat. <gülüyor> yani bunlar ya dinin aslında dinin aslında bozukları için, yani şirk işledikleri için, bütün bu fırkaları aslında hepsini şirk işledikleri için şirklerinden ötürü tekfir edilmiştir. Ve bu sahabeden ta yani el buhut Rahim olan dönüne kadar bu konuda yani, ulema ihtilaf etmemiştir. <تصفيق> <تصفيق> محمد ابن عبد وقال الشيخ ابو بطين رحمه الله في الدرر نقول في تكفير المعين ظاهر الايات والاحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من اشرك بالله فعبد ما غيره ولم تفرق الادله بين المعين وغيره yani muayyen tekfirde deriz ki diyor. Ayetlerin ve hadislerin zahiri ve ulemanın, ya cumhur uleman sözleri. Ayetlerin ve hadislerin zahiri ve cumhur ulemanın sözleri neye delalet ediyor? Tedullu ala kofrimen eşreka billahi. Allah'a ortak koşanların küfürüne fe abedemme'hu gayrehu. Yani başkasına ibadet edenin ne delalet ediyor. Ha şimdi şahit nerede? Velem tuferrikul edille. Ha delilleri ayrım gözetmiyorlar <gülüyor> beyne'l muayyin ve eyrehi ve muayyin olmayan yani cins ve nev arasında <gülüyor> ayrım, güzel ayrım güzel. gözetmiyor. Ve tabii burada ne yani niye zikrediyor bunu Şeyh El-Ben Yani bir ayetlerin ve hadislerin zahiri ve kelamu cumhurul ulema <gülüyor> ha, ulemanın cumhuru buna delildir diyor. Kâle <gülüyor> İnnallaha la yagfiru an yusraka bihi. Ve qala ta'ala, faqtululmuşrikin haythi وجettümuhum. Ve hâzâ âmun fi kulli wahedin minalmuşrikin. Bu ağab. Ebu Râbi, subhanahu wa ta'ala bir tafsîle, bir tafsîse, bir ayrıma gitmiyor. Ve qala aydan fiddurrâ, el-ulemâ yâkûlûn, fâman nertedde an el-islami qutila istitâbe İslam'dan irtidad eden ne der? Ne edilir? İstitabe'den sonra öldürülür. O zaman ne diyor? Fe mennerr teddenel İslam'dan murted olmuş, irtidad etmiş, yani murted olmuş. ile <gülüyor> ba'de'l-istitabe. Sonra ne? İstitabe, yani tövbe çağrılır. Tövbe etmezse Öldürüm. öldürülür. O zaman bir hüküm hükmü inzale ediyorlar diyor el -ulama, yani ulema, yani ulama hükmü inzale diyorlar. Riddet amel işlemiş ise o zaman murteddir diyorlar. İki, tövbe tövbeye çağırıyorlar. Tövbe ederse bırakıyorlar. bırakıyorlar. ama tövbe etmezse ha, öldürüyor. o öldürüyor Osman hüküm geliyor. Yani tazip. Fahakamu bi reddatihi qabl al hukmi bi istitabatihi. Reddatik men önceden evvelinde hüküm veriyorlar. Fel istitabatu ba'de al hukmi bi reddati ve İst ancak kime olur? Muhayyim. Muayene olur. İst ancak muayene olur. Demek ki o zaman burada yine neye deli getiriyor? Yani o cins ve aynı arasında ayrılma gitmemeleri. meler. Ve yezkuron fi haza albab hukm men jahda wujube waheedet min al-ibadat al-kams, ou istahlla shay min muhramatik al-khamri wal-khansir wal-nahw idalika, ou shak fihi yakfuru ida kana mislhu la yakhalu bu o zaman bu hangi işini meseleler ve bu yani mesele zahira ne diyorlar bunlar bu beş ibadetten birisini cehade inkar ediyorlar ha inkar ihtilafsız ihtilafsız küfürdür av istahalla şeyen minul muharramat o muharramat yani mutawatir zahir olan muharramattan birisini helal kabul ediyorsa o zaman kil küfür açık Bundan ötürü yani şimdi bu küfür. Yani böyle bir şeyi söyleyen veyahut da böyle bir şeyi yapan nedir? Kafir. Kafirdir. Cins itibariyle. Peki her biri muayyende kafir olur mu? Her biri de muayene kafir olur mu? Olur. Bak bu meselelerde. Olur. Dikkat edin. Yücret... Ha, onun için diyor ki bak ee, o şekefi yakfuru iza kana mithluhu la yeçeluhu onun misli, onun benzeri yani bu konuda cahil değil, değil. değilse yani avan ve havas arasında bu bu meselede malumat eşit ise başka bir zahir A mesele ise o zaman ne? Bu konularda tekfir edilir. Ha, eğer hüccet kaim olmuş. olmuş ise. Ama hüccet kaim değilse Elim, tekfir edemez. Onun için diyor ki وَلَمْ يَقُولُوا şirk فَالشِّرْكُ وَنَحْوِهِ مِمَّ ذَكَرْنَ ba'dahu." Bel atlaqu kufrahu ve lem yuqayyiduhu bil cehel. Ve la ferraqu beynel muayyeni ve gayrihi. Ve kemâ zekarna ennel istitâbete inneme tekurlu muayyenin. O zaman burada ne diyor şimdi şey? Şeyh Ebu Butayn Rahimullah. Zahir meselelerle bu, ha, bu asli meseleler, usulü meseleler arasında ayırma gidiyor. Usulü meselelerde diyor şey etmemişlerdir. Yani hüccet ikamesine var mı, olmuş mu, olmamış mı, bakmamışlardır diyor kayıtlamamışlardır. Ama zahir meselelerde kayıtlamışlardır. Ve kal Abdullah ve İbrahim ebne o şeyh Abdülatif ve ebne Suhman mes'eletu tekfiril muayyen mes'eletu tekfiril muayyen mes'eletu'l-ma'rufetun ıza kâle qawlen yakunu bihi kufran fe yuqalu men kâle bihâzel qawl fe huwe kâfir. Bunlar nein tekfiri? Cinsin tekfiri. Ha? Eğer قال قول يكون به كفر. Yani küfürbisi söz söylerse. Feyukal denilir ki men قال بهذا القول fehu kafir. Bak bu nein nein nein tekfiri. Cinsin tekfiri. Ha? Cinsin tekfiri. Kim böyle bir söz söylerse kafirdir. Yani ulema o muhim bazıları ulema bu ibarelerini anlayamıyorlar. Yani kim Kur'an mahluktur derse kafirdir. Her birini te, fert fert mi tekfir etmişlerdir? Hayır, hayır. cinsi. Yani bu sözü söyleyen cins, ha, o taife, evet bu taife kafirdir. Peki o taifenin her bir ferdi kafir midir? Hayır. Değildir. ha olma zorunda değildir. Ne zaman kafir olur eğer? Hüccet kayma olmuşsa. Hüccet kayma olmuşsa o zaman evet. Ama hüccet kayma olmuşsa? Hayır. hayır. Tefrik var. Onun için diyor ki, fiqalu man qala bi hadha lakin lakin hu mu'ayyan shakhs agelince lakin alshakhs almu'ayyan idha qala zalika hatta tuqama alal hujja ta ki terkini yani terk gerektiren üzerine kadar وهذا في المسائل خفية أو بنار دولار أو هذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في المسائل كما في مسائل قدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائل بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقص النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك الشيخ رسم تامي في كثير من كتبه. قطعاً ده هنچه ده جلتش مش دي بو الناس. ابود يعني بو نو كيم سوليو بو نو شيخ ee, ve İbn Suhmad <coughs> ve Temmiye. ve Şeyh Abdullah da söylüyor. E, Abdullah İfti de söylüyor. 4 ve onları da Şeyh Ebunü'taymiy Rahimullah'tan getiriyorlar. Hepsi de aynı şeyi söylüyorlar. O da nedir? Yani cins ve nev arasında bir ayrımı gitmek gidilmesi lazım. tabi nerede? kafi meseleler. kafi <gülüyor> <gülüyor> meselelerde cins ve nev arasında ayrımı gidersin. Hüccet kaim olmuş mu, olmamış mı bakman lazım. Onun da şeysi nerede, sebebi nerede? Çünkü iştihada açık bir mesele ve o iştihada yani iştihada yani genelde bu bidat ehlinin sözleri bir nasın reddini gerektiriyor. O nasın reddi aslen nedir? Küfür. Küfürdür. Nasın reddi aslen küfürdür. Ama onlar işte demden bahsettiğimiz sebeplerin ötürü reddettikleri için orada mani var. ومانين زائل omasي جريك ياها المهم انتفال مواني دنلا مسلبوا انتفال مواني مانيلين كالك ماس وذكر إسحاق ابن عبد الرحمن في أول رسالة تكفير معين أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة الشرك الأكبر ده Hal ve kâil ve fil ve fayl arasında ayrıma gitmek nedir? Bidattır. Ha bidattır. Çünkü şirkü'l ekber bahsinde zaten hüccet risaletle kayma olmuyor. Ki sen o risaletin ulaşıp oluşma ulaşıp oluşmamasını oluşmama, yani hüccet ikamesini şart getirmez getiresin. Ha çünkü orada hüccet risalet değil. Hüccet her insanda eşit var olan şeyler. Akıl yani zübtesi. Fıtrat üzere, ha, fıtrat üzere, selim, sahih, akıl, hüccet o. Dolayısıyla onun yani risaletin ulaşmasının hüccetin kaym olmasına ihtiyacı yok. Ve bunu bir söylemiyoruz zaman da işi bahsi işlerken hatırlıyorsunuz İbnü Kaym Rahim olan bu bahiste açık çok açık sözleri var mesela. Yani ne diyor şey bahsinde yani tevhid bahsinde insanların Resul'e ihtiyaçları yoktur diyor. Yoktur. Resul'e ihtiyaçları yoktur. Hangi nerede Resul'e ihtiyaçları var? Yani ahkam vak'sında, tevhid risale vak'sında. Risa, elbette Resul'e ihtiyaç var. ama hani la ilahe da Resul'e ihtiyaç yoktur özünde. <gülüyor> Dolayısıyla burada bidattır. Fakal ve inde tahakkuki yani şirk tahakkuk ettiği zaman la yukeffirun el müşrike bil ne diyorlar? Sadece umumen tekfir ediyorlar. Yani cins itibariyle diyorlar ki kim Allah'a ortak koşarsa evet müşriktir. Umumen tekfir ediyorlar. Ve فيما بينهم يتورعون عن Ama ne? kendi aralarında yani en tekfirden Kaçın. ha, kaçınıyorlar. sakınıyorlar. Fumme debbet bidatuhum ve shubhatuhum hatta rajid ala man min khawas al Yani ilkin bu bidat neydi? Emekleyerek ilerliyordu sonra artık ne bir bir ravaç gördü yani insanlar arasında yayılmaya başladı. Hatta racit ala men huwa min khawas al yani artık hatta yani seçkin ulema arasında dahi bu görüş artık yayılmaya başladı. Yani ne kastediyor? Yani burada şirkul ekberde Ha, cins ve ayna arasında ayrım yoktur. Fiil ve fail arasında, kâl ve kavl ve kâl arasında ayrım yoktur. Ama bu ayrım net diyor ilkin yani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ondan sonra ciddi manada yayıldı. Hatta artık seçkin ulema dahi bu görüşü benimsemeye başladı. Bu meselede yani bunu birçok meselede görebiliyorsun. Bunu bunu ne diyorlar? işte ulema arasında mustafid olan Ha, yani o ulema arasında artık yaygın hale gelmiş olan söz. Delil midir değil midir? O usulcüler bunu şey eder. Ve bugün şey olan görüş nedir? Galip gelen görüş. Mustafa. Delil. Ha. Eğer Mustafid ise o zaman delildir. Halbuki bu sahih değil. Ha, sahih değil çünkü ulemanın bir söz üzerine da Bir görüş üzerinde birleşmeleri yani bu manada istifade manasına birleşiyor yoksa icma manasına değil. İstifade yani yaygın hale gelmiş olması illa da onun hak olduğundan kaynaklanmıyor. Bilakis siyasi ahval ha, veyahut da kültürel sosyal ahval yani bazı ule, ulemanın bir görüş üzerine yani bir görüşü benimsemelerini gerektirebiliyor. Mesela namazın terki gibi namazın terki var mı sahabeden namazın terkinin küfür olmadığını söyleyen? Veyahut da sahabenin talebelerinden, tabiinden var mı? Yok. Tabi tabiinden dahi yani. Hatta -el, e, şey e, i̇bn Munzir Mundi'nin Rahim'e bu kitab-ı diyor. Yani bunda ta ki tabi tabi dönemine kadar ihtilaf yoktu yani. Ama sahabenin sözlerini yani hakkında ve tabi'nin sözlerini ihtilafa düşüyan yani onu o sözleri yorumlarken ihtilafa düşülmeye başlanıldı diyor. Ondan sonra yani düşün. Yani büyük imamlar, ümmetin büyük zevati, İmam Şafii gibi, İmam Melik gibi dahi insanlardan yani sahabe muhalif sözler çıktı, geldi. Tabi İmam Şafii'nin rahim namazı terkenin tekfir ettiği yönde şey de var, sözler de var. Ama meşhur olan namazın küfürü, terkinin küfür görmediydi. Yani bu bazı haller Artık o bir bir görüşün çok yaygın olması ve özellikle ulema arasında çok yaygın olan bir şey nedir? Yani şeyh'ten alınmış olanı itibar edilmesi. Velev ki bazı hususlarda yani özellikle yani Rabbani ulema, hadis ehil uleması yani delile tabi olup mesela onu terk etselerdi ama yine de şeyhin yani hocanın sözü çok şeydir. Ha çok ağır gelir yani muteberdir. Dolayısıyla mesela kitapları okuyorsunuz işte. Yani hatta kitaplarda bazı hatalar vardır. İlk müellif, yani o kitabın ilkini yazan, o misali verirken o hatayı yapmış. Ondan sonra o hata ta bugüne kadar bütün usul kitapların devam ediyor. Mesela en meşhur, nebiz örneği. Nebiz örneği. Hep, yani hep aynı, aynı örnek, hep aynı örnek, hep aynı örnek. Halbuki açık yani hata olduğu belli. Ama hep aynı örneği çünkü herkes bir şekilde yani eski kitaplar, biz de hep eski kitaplar üzerinden gidiyoruz. Çünkü yani eskilerin itibarı var. Arkadan gelenlerin selefleridir. Dolayısıyla elbette biz onları itibar ediyoruz. Dolayısıyla bu bir sebep olabiliyor. Veyahut da dediğim gibi ise siyasi ahval. yani i̇bn Hazm Rahim olan çok böyle nefis tespitleri oluyor yani. i̇bn Hazım Hazm dediği gibi Rahimullah. Her bir mezhebin arkasında devlet desteği vardır devlet desteği var yani yoksa mesepleşemez ki. Yoksa yani sadece 4 mezhep mi vardı İslam ümmetinde? Ya da sadece 4 müçtehit mi vardı? Diğer müçtehitler, mezhepleri nerede? Yani bu ümmetin e, tabiin döneminde yüzlerce müçtehidi vardı yani. Her biri bir mezhep sahibiydi, her biri. Ama dört tane mezhep kaldı elimizde. Mezhep olarak ha. O diğer mezhepler nerede? Hepsi kitaplarda bir yerlerde yani Eğer sen işin ehli olarak yani o mezhepleri ortaya çıkarabiliyorsun, görebiliyorsun. Ama onun dışında mezhepler kayboldu gitti yani. Ha niçin? Çünkü o mezheplerin, Hanefilerin arkasında Abbasiler vardı. Şafilerin arkasında Eyyubiler vardı. Meeliklerin arasında Murabitler vardı. Hani böyle o mezhepler güçleniyor. Bak Hanbeli mezhebi mezheplerin içerisinde en zayıf hep Çünkü hambirlerin bir yani devlet desteği de, hamler ne zaman yani şey devlet tarafın destek görmeye başladılar İşte bu ve şey Suğu Devleti ve Hababil bir destek görmeye başladılar. ondan evvelde şüphesiz vardı bir aklıma gelmiş ama el mohim yani mezhep devlet desteğiyle ha, ortaya çıkar <gülüyor> Dolayısıyla illa da yani bir yani el yani konu değil konu yani ulemanın e, mustafa Mustafid olan bir sözü illa da hak olduğuna doğru olduğunu göstermez. Burada işaret ettiği gibi <gülüyor> ha çünkü wafīm əbeynūm ətwa rāwūna anzālīka bundan kaçınıyor. Thumma dabbat biddatūhum wa shubhatūhum hatta rājat ʿalā man huwa min khawās al-īkhwa. Sonra bābu tālāzmu al-ẓāhir wal-bāṭni fi al-masāl al-ẓāhirah. Zahir meselelerde Zahir ve batının mutelazim olmaları, birbirlerine yani lazım gelmeleri. Yani zahir var ise o ne delalet ediyor? Evet. Batının da aynı hal üzere oluşu. Zahirin batının <gülüyor> aynı hal üzere oluşuna delalet etmesi. Tabi hangi meselelerde? Zahir, zahir meselelerde. Ha, zahir meselelerde. Zahir meselelerde ne zaman eğer hücret kayma Kayın olmuş ise. Yani hücret kaim olmuş ise o zaman bir insanın zahiri hali doğrudan ne? batini haline delalet eder. Yani eğer bir kişi Ramazan ayında Müslümanlar arasında yaşayan, Müslümanlar arasında yaşayan, e, e, seferi olmayan, hasta olmayan, müzmin bir hastalığı yani e, hastalıkla, İptila edilmeyen yani kalıcı bir hastalıkla İptila edilmeyen yani Oruç tutabilecek bir halde olan Bedensel olarak vesaire Ve Müslüman arasında yaşayan birisi Eğer Ramazan ayında oruç tutmuyorsa Zahiren ve batinen kafirdir Zahiren ve batinen ha. Yani Ramazan ayında oruçtan ötürü Cumhur'un görüşü Yani diyorlar haram ama sahip olan küfürdür Ramazan ayında Orucun terki Küfürdür Nasıl yani şimdi mümkün? Sen Müslüman arasında yaşayacaksın. Seni oruçta engelleyen hiçbir mani olmayacak. Hükmünü bileceksin. İlme ulaşma imkanı her şeyin olacak ama Ramazan'da oruç tutmayacaksın. Ha mümkün değil. Ha zahiren hükmü küfür ve batinen hükmü de küfür. Yani batinen hükmü ne demek küfür? Yani bu ahirette de kafir. Yani şu zahir meselelerde ki buna şey de giriyor elbette, o dinin asli meseller de giriyor. Eğer sen bir kişine dediğin zaman, işte bunun zahiri küfürdür ama hakikatı Allah'u alim bilmeyiz. Yani zahiri küfür lakin hakikatı bilmiyoruz. Bu bidat bir söz ha, yani bu batıl bir söz. Eğer sen zahir meselelerde eğer bir kişinin zahirine küfürle hükmettiysen, bu aynı zamanda niye derayet eder? <gülüyor> Batında kafir yani küfür oldu batında küfür olduğunu gerektirir. Çünkü zaten zahir meselelerde o küfür hükmünü gerektiren nedir? Batından haber verenin haberi, haberi. Sen mesela şimdi namazın terkinin ötürü tekfir ediyorsun. Neye binen tekfir ediyorsun? Çünkü men tereke salatı fakat kefer. Bak şimdi aslen küfür hükmü neye taluk ediyor? Aslen yani neyi tekfir ediyorsun sen aslen hakikatte? Zahirli. Bedeni mi tekfir ediyorsun yani sen Hayır, tekfir ederken? Neyi tekfir ediyorsun? Ahirette. Ya sen şimdi şahısta bir kişide yani inkar nedir? Hani tekfir inkar ya. İnkar aslen nedir? Neyin, neyin amelidir? Kalbin, Kalbin amelidir İnkar kalbin ameri. Yani sen şimdi falan falan kafirdir dediğin zaman aslen sen ne diyorsun? Falan falan kalbi Allah'ı inkar ediyor. Yani sen aslen kalbi, sen aslen kimi tekfir ediyorsun? Kalbi, kalbi, kalbi, kalbi batını, tekfir yani. ediyorsun. Sen aslen insanın kalbini tekfir ediyorsun. Yani batinini tekfir ediyorsun. Peki ya sana şimdi soru şöyle bir soru gelebilir. Peki ya sen o zaman sen onun göğsünü açtın mı? Kalbini nasıl gördün? Yani kalbinin kafir olduğunu nasıl anladın? Ayva çünkü şari bize haber veriyor. Ya nasıl haber veriyor? Sana bir alamet veriyor. Diyor ki kim şu fiili işlerse onun kalbi kafirdir. Yani terk olarak kim namazı terk ederse o kafirdir. O zaman sen şimdi o zahir halinden batın halini görüyor, görüyorsun ve lüzumi ha, yani o çünkü şari o ilişkiyi kurmuş. E şari pekilen yani nasıl biliyor bunu? Bilmesi mümkün mü? yani şari kalpleri bilendir. Dolayısıyla o şimdi o kalbi, yani o haldeki kalbin bu fiilleri ortaya çıkaracağını sen haber veriyor. Anladınız? Dolayısıyla işte ehli sünnete göre zahir ve batın arasında bir, bir telazum vardır yani. Bir lüzumu, bir ilişki vardır. Zahiren sabit olan batinen de sabit olur. Bu nerede? Bu zahir meselelerde tabi ya. Zahir meselelerde. Hafi meselelerde, Evet hafî mesele zahiren deriz ki böyledir ama hakikatını Allah Azze ve Celle bilir. Hafî. Ama zahir meseleler çünkü zahir meselelerde o zahir hükümlerden geliyor? katî, sarih nas'tan geliyor. katî ve sarih nas'tan geliyor. Orada şari o hale katî sureti hükmetmiş zahirine. O katî sureti hükmetmesi onun batinin o hal üzere olduğunu gösteriyor. Bunu ancak engelleyen ne olabilir? Araya giren Maniler hayvan manılar bu hükmü engelleyebilir o da demden beri yani izah ettiğimiz surette tamam anlaşıldı bu da çok önemli mesele bu zahir batın ilişkisi zahir batın ilişkisi bu da yani çok muhim bir mesele. قال الله تعالى لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ men haddallahu ve resuluhu bu ayeti istişat yani şahit getiriyor. Allah'a ve ahiret günü iman edenleri yine iman edimi kavme diyor ne? Yu'adun men Allah ve resuluhu. Yani hadd kimdir? Savaş açmış, Savaş. muhalif olmuş. Yani aslen ne? Karşı tarafta duran. Yani Allah ve Resulü bir tarafta o Allah ve Resul'un karşısında muhalif, savaşarak yani fikren vesaire muhaliftir. Ha Şimdi, mümin Allah'a iman etmiş olan birisi diyor, böylelerine muhabbet beslemesi, sevmesi bu mümkün değildir. Mümkün değildir. Çünkü onların izahar ettikleri nedir? Küfürdür. Yani muhalefettir. Yani isyandır. Ee, o da ancak yani neyle mümkündür yani batinin de böyle olmaları mümkündür dolayısıyla bir müminin onlara karşı bir muhabbet beslemesi söz konusu değildir. Mukale taala velau kanu yu'minun billahi van-nabiyyi ve ma unzila ilayhi mattakhaduhu umawliya. Bu ayet daha şey. Yani <gülüyor> maksudu daha çok izah. Ediyor. ولكن يؤمنون بالله والنبي eğer onlar Allah ve nebi iman etmiş olsalardı ve ma unzile ilayhi o ke indir etmiş olana mattakhaduhum awliya <أَوْلِيَّة> yani zahir olan nedir yani burada şimdi bu ayette yani o insanların halinden zahir olan nedir dost, dost edinmeleri dost. tamam o dost edinme o zahir <gülüyor> görünen görünen halleri o Şimdi diyor ki Allah Azze ve Celle, eğer şayet onlar Allah'a var, Resulüne, Nebi'ye ve Kur'an'ın inze Kur'an'a iman etmiş olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Ha, o zaman onların dost, onları dost edinmeleri yani müşrikleriki dost edinmelerini gösteriyor iman etmediklerini. Ha burada zahir batın ilişkisi. Çünkü onların İmanı neyle zahir olacaktı? Yani o batini hal, o zahiri hali gerektiriyor. Yani sen eğer mümin isen kimleri dost edineceksin? Müminleri dost edineceksin. Ama sen mu'min olduğunu iddia ediyorsun ama kafirlerle dost oluyorsun. Bu mümkün değil. Yani bu zahirinle batinin muhalif birbirine. Ters, zıt bu mümkün değildir. Eğer senin kalbin mu'min ise o zaman sen mu'minlerle dost olursun. Eğer kalbin Kafir ise o zaman Kafirlerle dost olursun. Ve Teala la bil la Ne edeceklerdir? O Allah'a yani inne la bil, ahiret, o, yani, la bil ahiret, iman etmeyenler melekleri ha dişi isimler verecekler. Dişi isimler verecekler. Şimdi burada zahir olan ne? Yani görünür olan ne? Ha? Yo, ayette şimdi şahit nasıl? Dişi, isim, ver, isim, dişi ver, ver. isim vermeleri. Ha Dişi isim verenleri bak. Diyor ki Allah subhanahu ve teala onlar yani ahireti iman etmeyenler meleklere ne yapıyorlar? Dişi isim, isim ver. veriyorlar. Yani o onun alameti. O meleklere dişi isim verenler işte onlar diyor ahirete iman etmemiş olanlar. Batini hale onu delil getiriyor. Alamet getiriyor yani. وَقَالَ تَعَالَا اِنَّمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَةِ Burada da yine yani zahir olan ne? Evet. Yalan, iftira atmaları. O zahir olan. Dille konuştukları, senin kulaklığı duyabildiklerin. Ama onun batini hali nedir? Allah'a Allah iman et. Evet, Ayetler iman et ve وَقَالَ تَعَالَى فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Ahireti iman etmeyenler kalpleri nedir? İnkar edici, munkira ve mustekbir, kibirli, kibirli de. denirler. O zaman yani Allah'a <gülüyor> iman etmiyorlar. İzhar ettikleri bu kalbi halinde ne? Çünkü inkar edici kalpleri ve kibirli. وَاَنِ النُعْمَانَ مَرْفُعًا Ala, örneğin, fil jasadı muzgatın, eğer salih, salih jasadı kılı. Bu da zahir. Yani kalp o zaman Fekal kafir. kafir. Sordular. Yequlu emmen yekulu nuqirru bis salati ve la evet namaz, namaz ikrar ediyoruz lakin namazı kalmıyoruz. Ve enel haram ve neşrabuha evet haramdır hamr lakin biz onu içiyoruz. Ve enen nikahu el haram evet haramdır. Yani anneleri vesaire evlenmek yani e, nikahı haram kılmış olanlar, evlenmek evet e, şeydir, haramdır, lakin biz onu evet. yapıyoruz. فقالنَا فَمَنْ فَعَلَهَذَفَهُ وَكَافِرۜ Kim bunu yaparsa kafirdir. Ne şimdi İmam Nefe Rahimullah? Yani o fiili işleyenleri tekfir etti. Yani o fiili işleyenleri batınen tekfir etti. Ha? Çünkü bu zahirin yani bu bu mümkün değil. Yani sen hem bir tarafta namazı ikrar edeceksin ama namazı kılmayacaksın. Bu ancak ne manidir? Yani yani böyle bir hal aslen mümkün değildir. Pekala bundan ötürü doğrudan yani muayenen tekfirine gider misin? Hayır. Niçin? Yani, Ayva evet, çünkü mani araya girebilir. Yani şimdi evet ben namazın namazı ikrar ediyorum lakin namaz kılmıyorum. Nasıl bir mani olabilir mesela? Yeni İslam'a gelmiştir. mi yeni İslam'a yeni girmiştir? yani namazdan haberdar olmuştur ama namazın namaz ahkamını da henüz bilmiyor. Yani dindeki konumunu henüz bilmiyor yani. yaygın olmadı yani. Ha ve bir işte yani bu görüşün yaygın olduğu galip geldi yani artık galip geldi. Bir yerde yaşaması işte mesela <gülüyor> Türkiye'de Hanefi mezhebinin galip gelmesi gibi. Evet ben namazı ikrar ediyorum. Ben namazı inkar etmiyorum yani vaciptir, kılmam lazım. E, niye kılmıyorsun? E, küfür değil ki yani. Tembellik vesaire. Yani her mesele aynı değil ha. Mesela hamur. Hamur, evet haramdır. Ama biz onu içiyoruz. Ben içiyorum yani. Evet haramları ikrar ediyorum. Peki, pekala şimdi burada şey nasıl aslında? Yani hamur. Hamurun haramlığı zahir mi, hafif mi? Zahir, zahir bir mesele. O zaman üzerinde hüccet neyle kayma oluyor? dolaylı i̇şte, mekan, resmen... mekan ve hivariler. mekan ve hivariler. Peki <gülüyor> Türkiye'de yaşayan birisinin üzerinden hüccet kaym olmuş mu? Evet. Yani. evet. Böyle ki desek ki ben yani evet, içki haramdır. Ben bunu kabul ediyorum ama yani içiyoruz işte. Ama yani, makul değil. Mukalibun Tevmir Rahimullah fi şerhi'l-hadisi: "İnne'mel a'mâle zahir ve bâtin mutelâzime." Zahir ve batın nedir? Mutelazimendir. La yakunu zahirun mustaqiman illa ma istiqamati'l-batın. Zahirin mustakim olması için ne batında mustakim olması lazım. Ve iza istakame'l-batınu fele budda en zahir Aynı şekilde batın mustakim olduğu zaman o zaman ne budda en yestakima'z-zahir. Zahirde ga istikameti olur. Yani bu kaçınılmaz yani. O zorunlu. Senin batın Batinin neyse zahirin odur. Zahirin neyse batinin odur. Dolayısıyla elbette sen bir insanın zahiri halinden batinini hükmedebilirsin ve o batini halde zaten o zahir halini ortaya koyuyor. Ve قال Ve inne men sebballahu ve rasulehu kafara zahiren ve batinen İmam Ütimi Kim Allah'a küfrederse veyahut da Resulüne küfür küfrederse kafara Kafir olan, zahiren ve batine, zahir ve batine kafirdir. Zahir ve batine kafirdir. Ayrım gidilir mi? Yani az yani e, Allah ve küfür küfreden söven de ayrım var mıdır? Yani kim Allaha küfrederse kafirdir. Pekala her bir söven kafir olur mu? Yani her bir söven evlasıyla kafir olur. Evrasıyla çünkü o büyük bir cerime yani Allah azze küfür etmek o büyük bir yani açık bir inkar. Yani o şirkten daha aslında daha şey. Yani şirk nedir? Şirk? Allah ortak koşmak. Allah ya, orta ortak yani. koşmak yani. Yani Allah'ı kabul etmekle ve Allah'ı ikrar etmekle beraber Allah'la Allah beraber başka, başkasını da ilah kabul etmek veyahut da başka birisine de ibadette bulunmak. Yani Allah inkar etmiyor dahi yani. Ama onunla beraber sen onu... Şirke nispet ediyorsun. Seb ise yani Allah'a seb eden ise Allah subhanu ve teala küfür ediyor. Yani bırak yani onu inkar etmeyi, bırak onu yani ortak koşmayı, ona küfür ediyor, küçümsüyor, alay ediyor. Bu çok daha büyük bir, çok daha büyük koyu bir küfür ha sadece mesele nerede ihtilaf nerede ulema arasında yani tövbesi yani tövbe manisi var mı yok mu? Yani araya tövbe girer mi girmez mi? Allah'ın aziz hücenin yani hakkında tabi bu söz konusu. Tövbe yani istitabede. Tam ihtilaf orada. Yani bir Allah'a küfreden istitabeye çağrılır mı, çağrılmaz mı? kimisi diyor ki çağrılır. Çünkü Allah'ın haklarında, azizin haklarında galip gelen nedir? ve affetmesi mahfeetidir Dolayısıyla tövbe çağrılır ve tövbe ettiği takdirde tövbesi kabul edilir diye ümit edilir yani ama Rasul aleyhisa'ın küfürde tövbe abi, çağrılmaz Çünkü kul hakkıdır ve Allah ve, ve Raul sahsın artık Hıfazı. vefat etmiştir Dolayısıyla yani hakkını helal etme durumu yoktur yani el Muhim bizim şimdi bahsimiz ne Zahiri ve batinin kafir olur diyor İma Rahimlah Sevâen kâne s-sâbu yâ'teqidû enne zâlike muharrâm ister bunun haram olduğunu itikâd etsin av kâne mustahillen veyahut da o sebbetmeyi helal görmüş olsun av kâne zâhilen an itikâdihi veyahut da yani dalgınlık halinde veyahut öyle öylesine küfretmiş olsun. ha. m-ehhâb-ül ve sâri ehl qa'ilina bi en el iman kavl ve amel bu bütün fuha fukahanen ve ehli sunnetin mes'ebedir tay burada sevr ehli sunneti qa'ilina bi en el iman kavl u amel çünkü ehli sünnetin yani ehli sünnet tabiri biliyorsunuz yani bir geniş bir ehli sünnet tabiri var bir de Ha, özel, khas bir ehl-i sünnet tabiri var. O genel ehl-i sünnet yani şianın kasimi olan, ha, şia olmayan manasında. O manada maturilerde, eşarilerde, mutezilede hepsine ehl-i sünnete giriyor. Ama Has dakik manada ehl-i sünnet ancak kimlerdir? İşte burada dediği gibi imanı, kavlu ve amel diyenler. Ondan sonra işte bütün bu bu e, itkadi sünnetleri ispat edenler evet. itikadi sünnetleri ispat edenler hadis ehli mezhebi üzere olanlar ve <gülüyor> قال ابن نجيم الحنفي إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لايبا كفر عند الكل ولا عبرة باعتقاده kim küfür sözü söylerse konuşursa diyor hazilen veya laiben yani eğlence için ha, öyle eğlence bu öylesine eğlence olsun diye Söyleyen diyor. Kaffara indel kul. Herkes <gülüyor> de <herkesinde> kafir olur. Ve ibrate Ve itikadihi. O konuda yani itikadına bakılmaz. Yani ne mangı ne kastediyor? Yani helal mı kabul ediyor kendisini, haram mı kıyan, haram haram olduğunu kabul ediyor mu etmiyor mu meselesine bakılmaz. Yani o küfür sözü. <gülüyor> şimdi ne etti İbn Unejn, Rahimullah Zahiren olan bir söz ile Neyi tekfir etti? Bah Batını tekfir etti. Velev, velev ki diyor itikaden yani, yani batına başka bir şeyler söylese de yani biz zahiren onu, onu alarak yani zahirine bakarak batına hükmederiz. Ve <gülüyor> Abdullah ve Hüseyin ebne şeyh Muhammed ebni abduhâb rahimullâh men mâte min ehl şirki kâble buluğu hâzî d O zaman kim burada? Men mâte min ehl-i şirki kâble buluğu hâzî d Yani hüccet Kaim kâim olmadan evvel Şirk ehlinin ölenler. O zaman şirk ehlinin bak ismi veriyor. Çünkü orada ayrım yok. <c composer> Ama şimdi hüccet kayma olmuş mu? Hayır. Olmamış. فَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ اَنَّهُ اِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِفَعْلِ الشِّرْكِ وَيَدِينُوا بِهِ اِيَرْ O ölen şahıs. Hüccet kayma olmamış. Şirk ehlinden birisi olduğunu biliyoruz. Ve Şirk üzere olduğunu biliyoruz ve o şirk dini, yani o şirkide din edilmiş. Onu biliyoruz. O zaman diyor ne deriz? وَمَا تَعَلَى ذَلِكَ فَهَذَا ظَاهِرُ وَاَنَّهُ mat تَعَلَى kufur. Küfür üzere öldüğü zahir olan budur yani. Zahir olan küfür üzere olduğu. Bak batinle hükmediyor mu? Ediyor. <gülüyor> <Ha>, Batin <gülüyor> hükmetmiyor. ha Zahirine hükmediyor. Niçin? Çünkü Niçin Çünkü hüccet? Ay hüccet kayma olmamış. Çünkü mani var, tam Demin söyleyeyim. çünkü mani var arada. O mani hangi mani? Çünkü şahıs. Çünkü hüccet ilkesi gelmeden önce. Ayı, çünkü hücret burada ulaşmamış. burada ölen ayva daha yani yani Davud ulaşmamış. Henüz yani hüccet edilmemiş. Ya yani Davud ulaşmış hüccet ikame Yani bu kimden? Şu ölen. Fetret. Fetret ehlinden. De. Ha çünkü fetret ehlinden. Fetret ehlinin olduğu için o mani yani fetret ehlen olması manidir. Ha kendisine hüccet ulaşmamış. Şu dava diyor bak qabla bulugi hadi dava. Bu davanın davanın kendisine ulaşmadan evvel. Ha shini bunene fehad zahiru ve enhum matu alel -kufr. Peki şimdi zahirine hükmettik. Zahirü yani isim ilhaki evet. verildi. Oldu, İsme taalluk eden hükümler de veriyoruz. Ne diyor? أنهم ماتوا على الكفر فلا يدعى ona dua edilmez ve la onun için kurban kesilmez ve la tutsadduka anhu da bulunulmaz istiğfar yapılmaz cenaze namazı vesaire kılınmaz tamam çünkü zahiren ne üzere öldü küfür üzere öldü O amma hakikatu emrihı lakin hakikatını batını batın hali nedir amruhu fe ve uh, amma hakikatu amrihi fe ila Allahu taala fe, fe in fe in al-hujja ya hujjat kayim olmuşsa fi hayatıhi ve anade fe kafir fi'z-zahir ve'l-batın evet, onu bilmiyoruz ama belki has hüccet gerçekleşmiş kayim olmuş olabilir has hüccet belki ona bir hanif geldi onu tevhide çağırdı bilmiyoruz Allah halim Yani öyle ise hüccet kayim olmuş ise ve o yani inatlaşmış ise o zaman ne? Hem zahiren kafir hem de batinen kafirdir. Yani ahirette de. وَاَنْ لَمْ تَقُمْ عَلِي الْحُجَّةُ فَاَمْرُهُ اِلَى Allah تَعَالَى O zaman bunun durumu Allah'a havale edilir. O zaman ne? Yani burada anladınız değil mi? Yani zahir ve batın ayırt Niye Neye göre ayırt etti? Çünkü? hüccet hücceti. evet, çünkü mani var. Mani var. Ha, çünkü evet. mani var. O mani sahih bir mani mi? Evet. Evet, çünkü ne? Mani ne? Fıtrat yani. ehli olması şeriatın <gülüyor> itibar ettiği bir mani. <gülüyor> <gülüyor> ve قال تعالى: "Men kafar ba'de imanih illamen ukriha وقلب مطمئن بالإيمان." Bu da men kafar بعد ba'de imanihi. imandan iman ettikten sonra kafir, küfür ediyor. Aslen bu nedir? Küfür. Küfürdür. Evet. Bak zahirine. Zahiri küfür çünkü ne? Zahiri mesela küfür Allah'ı inkar ediyor. Zahiri küfür sözü ortaya koyuyor yani. Zahir ediyor. Lakin illemen ukrihe ve kalbu mutmainnum bil iman. Yani o ikrah halinde olması neyi engelliyor? Batın, batın. Batının kafir olması engelliyor. Evet. Çünkü ikrah nedir? Şer'i bir şer'an muteber bir, bir mani. Yani Şer'i muteber bir mani. Velev ki zahiri küfürü gösterse de o zahir olmuş olan küfür onun batın ne? verilmez. Ha verilmez ha. Geçiş yapmıyor. Niçin? Çünkü mani var. O evet. mani sahih bir mani. İkra. Yani başka bir tabirle bak evet. Ve "Kalbuhum mutmainnün bil iman." Kalbi imanda dopdolu. Evet. O aslen o iman, kalben sahip olduğu iman zahiren on küfür söylemeni, yahtır, söylemesini, hatta amel küfür yapmasını yani izin verir miydi? Hayır, Hayır vermez. Niye o zahiren küfür evet. işliyor? Çünkü çünkü birisi onu ona zorluyor, İcbar ediyor yani. Onu icbar ettiği için o küfürü işliyor. Dolayısıyla orada zahir, batine hüküm olarak verilmiyor. İkrah mani. Ve evet. عند مسلم من حديث أناس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أخطأ في شدة الفرح بضعين şekilde yine. O çölde devesini vesaire kaybetmiş olan adam. قَالِبْنُ تَيْمِ رَحِمُ اللّٰهِ وَقَدْ سَبَقَ الْلِسَانُ بِغَيْرِ مَا قَسَدَ الْقَلْبِ Kalbin yani dil ne? Kalbin kastettiğinin önüne geçmiştir. Kalb kastetmiyor. Çünkü ne demişti? Ne Hay demişti? Allah'ım sen de, ben sen Kuluncum ben de sana Rabbuk. Ente abdi ve ana Rabbuk. Rab. Ente Hı. abdi ve ana Rabbuk. Ama onu, yani o anda, o şiddetli, o sevinç halinde devesini tekrar bulduğunda, yani onu kastetmeden, onu idrak etmeden söylüyor. Yani dil sürçmesi. Ha dili sürtüyor. Dolayısıyla o yine ne? O bir mani. Ha. Velev ki sözün zahiri ne? Küfür, yani. Küfür. Lakin oradan doğrudan batine hükme gidiyor musun? Hayır. hayır. hayır çünkü o dil sürçmesi o anda, o halde şiddetül ferah veya da şiddetül gadab mesela, şiddetül havf yani bütün bu çok şiddetli şey halleri ha? korku ya da sevinç vesaire halleri bunlar hepsi manidir. Ama şey bundan değil eğlence şakalaşma değil mi? bundan değil bir şaka şakasına yani Allah'ı inkar ettik ve hatta biz yani öyle oyun olsun diye bak o da dikkat edin bak yani bu şu zamanda mesela şeyin iblisin mesela tu, en büyük tuzaklarından birisi bu sürekli bu oyunlarda birilerini yaratmak. O şirk yani şirk dolu insan yaratmak işte hayvan yaratmak canavarlar yaratmak Vesaire vesaire yani. Bunlar hepsi şirk yani. Ha, şimdi desen ki yani diyecek ki o kişi ya da büyü yapıyorlar mesela öyle oyunlar var. Bil fiil büyü yapıyor yani oyunda. Yani oyun büyü. Şimdi desen ki yani yani bu Allah'tan kork yani bu şirktir vesaire diyecektir hemen oyun oynuyorum. Oyun yani bu oyun. Tamam da oyunun şakası yok işte. <gülüyor> oyunun şakası yok. Oyunda... E ee, oyun seni Allah korusun götürebilir. Yani onu oyun eğlence kastıyla yapmak. Kemu يقول دائم الفرح اللهم انت عبدي وانت هو وانا ربك. Kelam. Fitrhi's redalı Bekri demiş. Sonra şunu da yapalım şu kitabı bitirelim değil mi? Sonra zaten tek bir kitap kalacak. Yoksa iki kitap kalacak. kalacak. Şu iki babı da yapalım. Babu الثelاثeti Hel yelhaquhum ismu şirk Ou al kufri İza telebbesu Bi 3. O yüce Hel yelhaquhum Yani ilhak eder mi ne? İsmu şirki Ou al Şirk, şirk veya küfür ismi ilhak eder mi onlara? İza telebbesu Bi eğer şirk işlerlerse nasıl? Cehle. Cehle. Bilmeden, cehaleten şirk işledikleri takdirde o üç, üç kim olduğunu açıklayacak. O üçe de şirk veyahut küfür ismi ilhak eder mi? Başlık o. Diyor ki, vahum yani bu selase kimdir? vahum hum hadithu ahdin bi kufur. Bir. Küfren yeni çıkmış, yani İslam'a yeni İman girmiş. Ve men aşa ve neşe fi badiye yani bir bediyede yaşayan, tabi bediye burada maksut ne? Yani ilme ulaşma imkanı olmayan bir badiyede yaşayan iki. وَمَنْ عَاشَ وَنَشَأَ ف۪ي بِلَاد۪ي كُفر۪ Küfür diyarında yaşamış, doğmuş, yaşamış birisi. Bu üç yani, maksut bu üçü. Şimdi bu üçü bilmeden, cehaleten, şirk işledikleri zaman şirk ve küfür ismini alırlar mı, almazlar mı? Konu o. Fama ismu shirki shirka famas famasmu shirki'l kufur ism kufur ismine gelince diyor ellazi bi ma'na şirk manasında fe'l o onlara ilhak eder çünkü fiilin işlenmesiyle şirk sözünün söylenmesi ismi alıyor. وَأَمَّا ammâ kufrü't ta'dîb وَالْقِتَالِ وَنَحْوِهِ ve'l فَلَا حَتَّى nuhve aleyhim kema ama ta'zib ahkamı yani ta'zib manasında küfür yani küfrul mu'azzab ve ale Manada küfürü. ancak nezman alırlar hücde hücde sonra. daha önce geçti zaten. قال تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا Bu şin ne? Bu ayet niye getiriyor? Fetret, getiriyor? O kimle alakalı? Sıhha'ya bakın. Yani şirk ve küfür ismi bu alıyor. Evet. ve isme terattübün ahkamı da alıyor. Evet. Ha çünkü burada Allah Subhanahu ve Teala'nın o mekalin-nebiy ve'l-lezina amenu en yestagfirû li'l-müşrik. <Sessizlik> Müşrikle istiğfar etmeleri nehyedilmiştir. Hı. Ve hüccet kaim olsun olmasın fark etmez. Yani müşrik eğer bir kişi şirk işlemiş ve müşrik ismini alıyorsa o zaman ona istiğfarda bulunmak caiz değildir. Evet, değildir. Tam bunu evet. Yani hüccet ulaşmış ulaşmış meselesi değil. Allahu Teala ve ma kunn muazibina hatta naba'a'r rasul bu şimdi ki mahsus. Ay bu tazib ahkamı bu ay evet hüccet kaim olmuş ise o zaman tazib ahkamına açıktır ama eee kaim olmamışsa o zaman değildir. Ve sebaq naqlu'l icma'i fima neş'a fi baladiyetin ba'idetin veya fi bilad kufur veya hadisi ahd. Min kelam İbn Teymir ve İbn Hazm rahimehullah. Babul ül sonraki bâb. bâb lem yani, Peki, dersi, gelmiş de, sonra görüşmek istiyormuşsun. Ne Yani dersten sonra. 10 dakika. Evet. Babul. dakika. Ya, inşallah beklesin inşallah onda Babul müşrik ki ki lem yesbiq lehu islamun sahihun hel lehu hukmul murtet ul kafirul asli Babul müşrik ki ki lem yesbiq lehu islamun sahih Ya müşrik sahih bir islam sahibi değil daha önce ha, önce yani İslam üzerine yani bir surette Müslüman olmamış bu müşrik Şimdi hellehu yani o sonra şirk işliyor. Yani şahıs hakkında sahih İslam sabit olmadı. Sonra bir şirk işliyor. Şirkul ekberden bir şirk işliyor. Hellehu hukmul murtet murtet hükmü verilir? Eul kâfirul asli yahut asli kâfir hükmü verilir? Yani bu şu zamanda da çok çok büyük bir mesele var. Yani o Şirk işleyen kişi, şirkinden ötürü İslam'dan çıkıyor. Pekala, mürtet mi oluyor yoksa asli kafir mi oluyor? Şimdi İslam'a müntesip olan muşrikler özellikle. İslam'a müntesip olan muşrikler, şimdi o şirkinden ötürü mürtet mi oluyor, asli kafir mi oluyor? وَقَالَ Nuhun fi دُعَاهِ İnce, intizar themi zilu ibadet ve illa fajran illa fajran nerede? fajran <gülüyor> <Şayet> nerede? Ola <gülüyor> <gülüş> illa fajran Onlar ancak ne diyorlar? Fajr, kafir. Doğru diyorlar. Yani o doğmasıyla beraber ne oluyor? Kafir oluyor. Fajr kafir oluyor. Çünkü annesi babası nedir? Kafirdir. Anne baba kafir olduğu için yani onların onları kafir doğuruyor. Ne manada tabi? tebeiyet ile. Ha, yani hükümde tabi yoksa hakikati nedir? Daha İslam üzere yani fıtrat üzere doğmuş olması. Ama zahiri hüküm olarak anne babaya tabi olduğu için kafir o manada. Almak gerekiyor. وَقَالَ تَعَالَا وَالَّذ۪ي خَبُثَ la يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا وَالَّذ۪ي خَبُثَ yani Kötü olan, çirkin olan, la yakırcı iller sadece faydasız olanı çıkarır. Yani burada neyi del getiriyor? Yani asıl neyse, ferda o olacak. Tam asıl yer kötü, çirkin, pis ise, ferde öyle olacaktır. Wan abi hurayet al-fatra, fawawhiyahudani Hadis şayet de burada yani eğer anne baba müşrik ise o zaman çocukta ne olacak? Muşrik, muşrik olacak. Hmm. Tabi ne? Hükümde. hükümde. Hükümde ha. Çünkü anne babaya hükümde tabi. tabidir. O fil hadis, "En-Resul sallallahu aleyhi ve sellem su'ila an zarari'l-müşrikîn, fakaluhum minhum." Bu da yine hükümde anne babaya tabi dinler. Müşriklerin çocukları muttakfun aynı hadis-i sab ve. Önceden Müslüman olmuş önce. ondan sonra da İslamdan çıkmasını sağlayan bir şey işlemiş. Murted olmuş. Bu da murted. Az yani şimdi o zaman burada ne anlıyoruz? Yani eğer bir kişi hakkında İslam sabit olmuş ise ve o İslam'ını nakz edecek olan bir şey ya işlediği takdiri ne oluyor? Murted olur. Ama hakkında İslam sabit değil ise o zaman nedir? Asli, Asli kafirdir. <gülüyor> yani şimdi bu mesele bunu böyle son bir bab olarak getirmiş Şeyh Alman Kıder ama bu aslen yani zamanımızda en muhim meselelerden birisi. Çünkü bütün o bidat, bütün o sapıklıklar takriben bu baba bina ediyor çünkü şöyle yani şimdi asli kafirle murtet aynı mıdır şeriatta? Hayır, hayır değil. Hayır. Aynı değil. Murtedin aslen nedir murtez? Murtezte ölçü nedir? Menbelle dino, fakto Ya tövbe edecektir. Tövbe o tep dilinden geri dönecektir. Veyahut da öyle öldürülecek. Olur. Hatta ulama bunu şu o derslerde işledik hatırlıyorsanız. Evet. Hatta ulema bu konuda yani bunun dışında murtet ile rangi bir muameleyi kabul ediyorlar? Riddetin i̇krarını. ikrarını kabul ediyorlar. Yani sen bir murtet ile herhangi bir muameleye girmen o, onun riddetini i̇krar. ikrar etmen manasındadır. Öyle kabul ediyorlar yani. Asıl, yani asıl bu. Tabi istisnalar yok mu? Var. var. istisnalar var. Ama bu istisnalar o kadar nadir, o kadar yani ya evet o kadar nadir ve o kadar yani zayıf ki buna eskiler hatta Dile getirmemişlerdir yani. Bazı yani <gülüyor> siyasi şeriat dahilinde bazı baplarda işlemişler ama aslen yani İslam tarihinde vaki olmamış. Murtetelle, bir muahede, bir musalaha. Vaki olmamış yani. Ha. Çünkü hep İslam hep güçlüydü. Ta ki bizim şu son zamanlara kadar Murtetlerin bize galip geldiği artık şu zamana kadar, şu zamanda artık murtetlerle musalaha da var, muahada da var, ittifak da var vesaire çünkü her yeri kuşatmışlar. El muhim ama demek ki o zaman elbette bir kişinin murtet olması veyahut da asli kafir olması çok farklı şeyler. Ve özellikle yani bu şey cenahda olanlar, yani bize muhalif olan cenahda olanlar, bizi tekfir edenler vesaire, onlar Nasıl meseleye yaklaşıyorlar? Diyorlar ki mesela bu halklar ve umum bütün halklar mesela halkları tekfir ediyorlar. Diyorlar ki halklarda asıl olan nedir? Küfürdür. Nereden bu görüşü varıyorlar pekala? İşte bu bahisten. Nasıl halkların aslı halkları aslı olan küfürdür? Çünkü hiçbir zaman İslam'a girmediler ki diyorlar. Nasıl hiçbir zaman İslam'a girmediler? Çünkü hiçbir zaman onlarda İslam'ın hakikati takuk etmedi. Çünkü İslam'ın hakikati nedir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ama neydi? Bahiba yani. şartlarıyla, ilimle, yakinle, ile, ikhlasıyla, ile, ile vesaire. Yani o şartlar onlarda hiçbir zaman tahkuk etmedi ki diyor. Onlar hakikaten İslam'a girmediler. Hakikaten İslam'a girmedikleri için onlar nedir? Onlar asli o asli kafir üzeri, yani o asli, o asli küfür ve şirk üzerlerine bakiler. Dolayısıyla asıl olan ne? onlarda şirk ve küfürdür. Tamam e, bu tabi bu, batıl, o sahih değil. Hı. Niye sahih değil? Çünkü... Bu şartlar hakiki İslam ha, ha, Yani çünkü İslam'da hüküm zahire, zahire göre. der. Sen sen bir şahsın hükmüne, yani dinine, hangi dine müntesip oldu, göre hüküm vereceksin? Ne izahar ediyor ona göre. Dolayısıyla sahabe radül anhum yani o bütün o bölgeler gidip İslam'ı yaydıkları zaman yani herkese fert fert, la e, ilahe ilahe olan ilah, ilah, ilah, ilah, şartları mı öğrettiler? Yo, onlar zahiren İslam olduklarını kabul ettiler, yani ikrar ettiler. Onlar da onları Müslüman kabul etti ha. Müslüman kabul etti. <gülüyor> Dolayısıyla yani elbette bu sahiptiğin ha. Yani İslam hüküm zahire göründür. Dolayısıyla eğer birisi kendisinin İslam olduğunu Müslüman olduğunu ifade ediyorsa o zaman sen onun İslamını araştırmakla mükellef değilsin. Ona İslam hükmünü vermek için ha zahiren. Ama eğer onun zahir halinde Söylediği sözle bir tenakuz ortaya çıkarsa o zaman elbette işte araştıracaksın, elbette o zaman soruşturacaksın. Yani çünkü orada bir şüphe var oldu. O ayrı mesele ama bir kişiden İslam zahir oluyor. O zaman sen ona İslam hükmünü vermek için, verebilmen için onun hakikatini araştırmaya muhtaç değilsin. Bilakis ona zahiren hükmü verme mecburiyetindesin. Vermezsen bidatçısın. Vermezsen bu ümmetin bütün imamlarını muhalif etmiş olursun. Sahabeye başta sahabeye tabiine tabi tabiine ve yani hadis ehli menhecini yürümüş olan yani suluk eden bütün ulemaya muhalif düşersin. Çünkü hepsi bu konuda zahirle hükümetmiştir. Bu bir mesela yani bu bir ya büyük bir yani şey bir sapma. Aslan şimdi yani o bizi tekfir edenler mesela, yani tekfir, mesela özellikle bu şey olayından ötürü. Şimdi diyorlar ki mesela yani siz Türkiye Türkiye'yle Türk askeriyle muahede yaptınız. E tamam da yani size göre caiz ki. <gülüyor> Çünkü siz Asya'nın Türk askerini asli kafir görüyorsunuz. <gülüyor> size göre caiz yani niye bir sorun var ki? Asli kafirle muahede etmişiz. Yani bunda ne var ki? Yani hem tekfir edin hem diyorsunuz bunlar hiçbir zaman İslam'a girmedi. Bunlar hepsi zaten asli kafir. Ama aynı zamanda bize gelince iş, bize bize gelince diyorlar ki siz mürtetlerle muahede yapıyorsunuz. Halbuki yani sen mürtet olduğunu kabul etmiyorsun ki. Böyle yani zihinleri karma karışık, ne dediklerini bilmeyen, tamamıyla yani her türlü, yani sadece şerî ilimden değil yani, onları yani insan yapacak olan ilimlerden, bilgilerden de yani fakirler, nasipsizler. Anlaşıldı değil mi? Bu mesele yani çok... Ee, evet çok nazik bir mesele ve halklarda bütün yani İslam halklarında bugüne kadar gelen bütün İslam halklarının aslı olan elbette İslam ha yani yoksa küfür değil ama bazı bölgelerde mesela işte şu zamanda birçok halk öyle murakkab olmuş artık murekkep yani evet aslen yani İslam ama o İslam murakkep bir hale gelmiş o murakkep halde yani murakkep ne mane ne İslam da var küfür de var o zaman bu böyle durumlarda niye göre hükmedeceksin Zahire göre. göre. Neyi izah ediyor? Ona göre. İslam'ı izah ediyor, Müslüman'dır. Küfrü izah ediyor, kafirdir. Tamam. Subahaneke Allah'ım ve hamdike neşhedü en la ilahe illa en